Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Çok teşekkür. Modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci stüdyumuzda hoş geldiniz Oktay Bey. Alkışlarla alıyoruz sizi de. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum. Ee, bir kere daha günaydın diyorum ve. Yani bu salalar... günaydın'ı iyi yakaladım diye düşündüm. <gülüyor> çok çok iyi yakaladım çünkü çok yerine oturdu. Yani günaydın bu saatlerde günaydın demeyeceksin de, ne zaman diyeceksin. Saat 3'te e bence... mesela aklıma gelse sonra. Saat olur? olur? Ertesi günü beklemen lazım. O yüzden fırsatını bulmuşken e, günaydın demek lazım. 7 Ocak 2013. Kolay değil. 01 Düşün bakalım. Aa, Sen evet. biraz düşün bunu. E, <gülüyor> MHP'nin 40. yılı. Çıkar buradan zorlarsan da şu anda hemen hop diye bir şey bulamadım. <gülüyor> i̇şte matematik biraz zayıf. Matematik biraz zayıf. <gülüyor> Fahir de gelmedi matematikte ona güveniyoruz biz. Programımızda bugün az işlem yapılacak. Onu e, en baştan söyleyelim. Belki ilerleyen dakikalarda rahatlarız işlem konusunda. Ama şu aralar zor. Şu aralar zor ama benzetme konusunda Hüseyin Çelik'in bir benzetmesi var. Onunla başlayalım. Neyi neye benzetmiş? Ee, Başbakan Erdoğan'ı Hime'ne benzetmemiş. Yani şöyle demiş... Ee, başbakan isterse çözer diye bir yorum yapıldı hı hı. bu İmralı ile görüşme, görüşme değil de görüştürtürtürme olayları süreci daha doğrusu bu hı hı. sürece dair Hüseyin Çelik'in yorumu başbakan da bir himen değil diye bir açıklama yapmış <gülüyor> onu gördüm şimdi gazetede aslında bu çok güzel bir yaklaşılmış e, He-Man değil demiş. He mi kaldı ya? Çok özür dilerim ben yani... Yemen yani, neydi ya? Diye böyle okudum yani. Şeyi. Siyaset içindeki insanlar en son ne zaman çizgi film izlemişlerdir. O ayrı bir şey de... Yani he değil derken yine böyle güzel bir şey seçiyorsun ya. Ne o zaman? Ne yani? yani he değil deyince ama... Orko vardı... Başka ne vardı hemenin yancısı? İskeletor var. Hayvan adam var işte. Bunlar <gülüyor> yani bunlar şeyler. İskeletor, hayvan adam onlar şey canım. Kötü adamlar Kötü adamlar onlar da. Orko var bir tane bu yıktı albay vardı. Ha, albaydı o. Doğru. Hmm. Kaptan mıydı, albay mıydı? Albay var. Bir de şey var işte. Ne derler? Şira. Kaplanı vardı. Ha, titlek. Titlek. <gülüyor> titlek sonra oluyordu. Sana Atılgan. Atılgana dönüşüyor. O vardı doğru. Başka da bir şey yok ya yani. Ya başbakan HİMEN değil demektense hiçbir şey deme. Yani çünkü olumsuz bir cümle kuruyorsun sonuçta. Evet yani HİMEN'e e benzetmemiş bana da öyle geldi yani. O zaman bir şey benzet yani. HİMEN tamam ama, ama onu da yapamaz falan ne yani ne bileyim. Hani. Muhalefetin elinde şey sonuçta kendi adamları açıkladı başbakan HİMEN olmadı Ne <gülüyor> şey olacak yani. <gülüyor> Şimdi çizgi filmler üzerinden bir polimik daha olacak al Hadi işte. Hadi bakalım. Salı gününü bekleyelim heyecanlar. Tusubasa'ya kadar gider ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Tusubasa'yı hiç izlemedim. <gülüyor> ben de askerde izledim ya basayı. Gece 3'te veriliyordu o çizgi film. Ne güzel. Çok garip bir şey. yaşamışsın ya. Valla dolu dolu, dolu. <gülüyor> yaşadım buradan. Diplomamdan sonra terhis belgemi de elimden alacaklar bu açıklamamdan Tusubasa'mı sonra. Tusubasa'mı açtım arkadaş. Koydum çayımı. <gülüyor> Ve iş ilanları her pazartesi olduğu gibi doğru. iş ilanlarına e, bakacağız bugün. E, i̇ş bugün... arayanlar sektör değiştirmek isteyenler kariyerinde yeni bir basamağa adım atmak isteyenler işte modern sabahlar iş ilanları köşesi karşınızda buyursunlar efendim. Hoş geldiniz e, bugün e, konuğumuz gecikti gelemedi Sonuçta sadece ilanları, ilanları vereceğiz. İş dünyası e, kaynıyor sonsuz bir hızla giden bir tren. Aynen bu trende yerini alması gerekiyor dinleyicilerimizin. Bazen bir vagon bazen de marşandisi olarak. Abolo şubolobu. Abolo humba. bulubu, abol. Ne yaptın Ege ya? Durduramıyorum kendimi. Abolo humba. Fay ha. hazırlanana Abalo kadar şey olsun. Abolo humba. Abolo şubolobu. Hep beraber sevgili dinleyiciler. Vallahi olmaz hadi. Abalo Bilmiyorum diye bir şey yok hadi. Abolo şubolobu. Abolo humba. 1, 2, 3, 4 başlıyor Hemen şimdi başlıyor 1, 2, 3, 4 başlıyor Dansımız marşandiz Dansımız marşandiz Evet yetenekli İş dünyasının marşandisi Oktay Demirci <gülüyor> Bir marşandiz değilim ee, Fahir Bey hoş geldiniz konuk olarak şey yaptınız da geciktim kusura yok, konuk bakmayın konuk olarak değil programımızın sayısal Asil unsuru sayısal beyni olarak programımıza teşrif ettiniz çok teşekkür ediyoruz eee, vallahi ne güzel tanımladınız ya vallahi öyle tanımladık bugün ama sözler kısma geçtik ya Hay Allah. ne <gülüyor> yapacağız <gülüyor> çok ihtiyacımız kaldı <gülüyor> <gülüyor> ne işti ne yapalım iş ilanları kısmına geçtik Londra'da kraliçe eleman arıyor ee, hangi kraliçe edeceksiniz? İkinci Elizabeth. Aa, ha, evet. Ne olarak? Evet. Ben benim yapabileceğim güzel işi söyleyeyim ha. mi size? Evet. Saray balolarında şey var ya, sopayı vuruyorlar. <gülüyor> Pavançalın dükü Richard abimiz geldi. Tak. O sopayı vuran da bağıran aynı kişi mi? Bakayım. Yani ucuz olsun diye ben yaparım. Ama eğer kadro varsa bağırıcı kadrosu <gülüyor> Gizli gerek yok diyorsun. Ah, de hakikaten ben çok güzel zopacılık yaparım orada. Zopacılık değil Zopacılık abi, onu... devam ediyor mu hala ya? Zopacılık devam, devam ediyor. Devam ediyor, ediyor Ya abi gençlik parkında ettiğini görmedik <gülüyor> yani, mi? Yani doğru. Biz en son Avrupa gününde en yaşadık. En son gününde de ya. vardı o. Yani öyle Hangi şeyler gidin yemeklerde gidin? falan işte evlendiği şey... Ne derler? Melek ya torunu. Ha Beren onda seninle. var mıydı? Tabii canım. On onda onda. Da Orada ha. geliyorsun böyle baloya. Ben en son Barbie'nin şeyinden biliyor. Barbie 3 Silasörler filminden. Orada geliyorlar. Ee, elinde davetiyeni veriyorsun. Oradan okuyor. Adam da herkesi bilmiyor. Ama bazısını mesela efendim. Direkt tanıyor. Benim Manchester Dükkü'nü. O da bırakın be efendim. Richard be sizin de şey efendimize gerek yok diye. Oradan bağırıyorsun. Tak diye sopayı vuruyorsun. O giriyor. Yani onu aramıyorlarmış Ne arıyorlar? Onu aramıyorlar ee, Sarayda yapacağım iş başka Bakın Yım Sarayı'nda e Bekçi mi? E çalışacak ben, ben orada Gece vadiyasında çalışacağım. Servislere giderim şey yapalım Lütfen artık tamam şey, şey, Kapatacağız abi, abi. Şey derse servis kalkıyor bizim servis <gülüyor> dil 40.670 TL yani 14.200 sterlin yılda alacak maaşla işe alınacak bir bulaşıkçı aranıyor. Tamam çalışırız Valla Makine bulaşının. vardır orada. yani. Ee, ne olacak bir elinde yıkasan ne olacak? Peşininki zaten bir iki tabak, bir filipin, bir krelçenin var. Gerisini atma şeye. Bir Brolus'tan dediği gibi ilk önce bir fırça değecek o şeye. Yani i̇lk önce bir elden geçirsin sonra makine koyut dakikada. Ama 40 bin lira da az veriyorlarmış ya. Kraliçeyle birlikte e, Windsor Sandringham, Balmoral'a da gitmesi gerekecekmiş. Hem saray çalışan restoranların hem de kraliyet tarihinin bulaşıkları. Yani sadece... Baş bulaşıkçı e, olacaksın Elizabeth'le, e, kraliçe Elizabeth'le e, Prens Filipin değil. Ha, alayını. Ben tamizemem abi. Yok, kusura bakma. Orada kusura, kusura bakmasın. O kusura bakmasın. Yılda 3 ay Londra dışında çalış, çalışacaksın. Ama tabii yani gidiş geliş masrafların falan hep kraliçe Ya var. Sonuçta kaldığın hep yerler saray değil mi? Yani, yani, Müjman olarak sarayda kalıyorsun. Daha ne istersin? Saray tabii doğru. Saray. Yani sen mesela çıkmak istersen, dolaşmak istersen başka yerlerde kalabilirsin. Ya yani mesela hazır mesela vid sonra geldim, Hı -hı. gideyim biraz gezeyim falan dersen o senin onu. Ama onu tabii yemek saatinde dönmek. Tabii tabii yemekten sonra yemek saatin ha doğru. Çünkü kraliçe bir geliyor, Hı -hı. bulaşıklar diyalmış, kafası uçuyor. Bundan önceki bulaşıkçı ne oldu. Kim bırakır o işi? Kafası uçuruldu bunlar sarayın mahzenlerinde hallediler bunlar şeyler. gizli gizli şey yapılıyor. Çok fazla ortaya dökülmüyor ama. Memleketçilik ya. var mıdır ya şeyde Buckingham'da? Nasıl ya? Ya ne bileyim bütün mutfak şey Liverpoolluların elinde falan gibi. Var tabii ya. Var var mı? Var var. Var, var. Peki benim, var. Benim bildiğim var. Chelsea'liler diye bir şey var. Chelsea'liler yani. memleketçiler. Mesela Chelsea'liler yemek yapmadı ama bulaşıkçı da öyle bir şey yok yani. Adamın varsa zaten bulaşıkçılıktan girip kraliçeliğe kadar yükseliyor musun? O da öyle. Mesela gece gece işi Liverpool'dadır diyebiliyorum ben. Gece işleri doğru. Liverpool çocuğuyuz biz <gülüyor> bize Kavgaya öyle giriliyor. Yerisi zaten. akrabaymış zaten bunlar. <gülüyor> Ay öyle bakalım. Yani ne olacak? E, herkes özgeçmişlerini bana göndersin. Tamam. E, ben de geleceğim. Şey ne yazacaksın? Zaten biliyorsun. Bizim İngilizce özgeçmiş. biliyorum. Bulaşıkları yıkadım. Birkaç defa daha makine önce dizdim. Yıkadığım bulaşıklardan daha önce birkaç örnek Tencerem Tencerem yani. yani. Portfolyon varsa çok faydalı olur. Bir tencere yıka, bir tencere var. ağır yağlı bir şey yıka. Izgara tavası var çok ha. böyle üstü yanık yanık kalmış. Onu bir de tabii bir mektup yazmanız lazım. Dear Sir, to whom it may concern... O zaman hayır şimdi şey yapmayın. To whom it may concern. Aaa, your e, majesty's diye yazmayacağız mı ya? Majesteleri diye. Hi majesty. majesty. Her majestik <gülüyor> ha, Hani hay, bunun ilk majestik Hay <gülüyor> majestik diye başlayacak Hay majestik başlangıçta... e, Görsen kraliçeyi uzaktan Mesela artık bulaşıkçılıkta Giniyor çıkıyor mutfağa tamam mı evet. Seni biliyor Vay Egecim ne haber falan filan Aha, yapıyor öyle değil. Ben bahçede ya da beni biliyor Hemen biliyorum. başımı eğeceğim ben ha, tamam, Baş tamam bir eğdin iki eğdin Sonra <gülüyor> bir gün senin böyle çenenden tuttu kaldırdı çok tatlı yüzüm var ya. Ben ha, öperim diyorum. ki o zaman. <gülüyor> o hareket başka bir şey var mı ya? İndim mi? Ay be çenenden tutup kaldırdı. Ben... Çenenden tutup kaldırıyordu. Resmen taçlıydı. Adam uzakta gülüyor. canım ne alakası var? Uzaktan nasıl böyle şey mi var? Elastik Ay, mi? Uzakta ya? dediğim eli, <gülüyor> eli mesafesinde uzakta, dibinde <gülüyor> değil. Sen böyle birden hamle mi? Ancak <gülüyor> elini öpebilirsin. O da arjunun içini yani. Arjunun içini. Bahala şimdi. Çenenden tutarlarsa <gülüyor> öperim arkadaş. Ben onu baştan söylüyorum. Sevgili icra görüyorsunuz. Ben onu CV'me de yazarım. Çenenden tutan öperler bu öyle çıktı. Ya madem o kadar kıskanıyorsun sen de karnına hakim ol milletin çenesini tutmasın. Çenesinden tutmayın. Kimin programda kimin çenesinden tutulacağı belli oldu. <gülüyor> ya böyle bir şey işte yani bir İyi, e, başarılar diliyoruz genç ilanı İlanı çıkıldı. Güzel de maaş var, rahat. Nasıl güzel maaş var Oktay ya? O bağlılıkta. Gerçi sarayda yaşıyorsun hiç Abi, bir şey para Yediğin içtiğin hepsi Doğru. zaten bedavadan. Lojman zaten sana lojman var. He. Kraliyesi Aa o Booking'imde o kadar oda ne işe yarıyor diyorlardı. Yani işte bu kadar ne demek anladım. işte bulaşıkçı 500 kalıyor. 510 diyor Zaten 5'inde bulaşıkçı kalıyor. Ondan sonra bunun şeyiydi yemekçi, aşçıydı. E akrabaları gelse Chelsea'den, işte gececilerin Liverpool'dan gelse zaten bitti gitti doldu ya. dolar ya, dolar. Hayır mı 500 diyorsun? odayı doldurmakta ne var? Oktay bana ben doldurayım, bitireyim ya. Hiç. Kraliçe bazen diyorum şu Buckingham'da sığıntı gibi yaşıyorum diyormuş. <Gülüyor> i̇şte ...Filip diyordur onu kesin. <gülüyor> o alışmış be Oktay. Vallahi alışmış kişi. Adamda öyle bir şey yok. Bir rahatlık, bir gevşeklik. Madem İngiliz, İngilizden devam edelim. Dur İngilizler devam etme reklamını girmiyor musun sen çocuğum? Hadi gelelim. Hadi doğru. gelelim o zaman tamam. Hadi o zaman reklamı gelsin. Sevgili izler reklamsız olmuyor bu işler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Lütfen esprilerinizi müessesemize, şikayetlerinizi de arkadaşlarınıza bildiriniz. Buyurun efendim. Horlayarak eşlerini rahatsız etmemek için ses geçirmez odada uyuyan ünlüler. Şimdi de e, özel alanlarını korumak için e, ve özel hayatlarını korumak için New York'ta ses geçirmez daire satın alıyorlarmış. Ses Gim geçirmez bunlar. daire mi? Ama New York'ta şart. Çok gürültülü şehir. Ambulans polis New York'ta diye şey vardı doğru. Ee, kim kim almış? Cameron Diaz almış, Blake Lively almış. Ondan sonra başka daha pek çok ünlü almış. 13 milyon dolar aldık demişler. İkisi de var. aynı aldık. Beraber aldık. 13'e düşer misiniz? 2 kişi alsak demişler. Evleri yarıştırıyorlarmış. Cameron Diaz'ı daha iyi, GNP e falan. Cameron Diaz da mı horluyormuş? Sırf karşı mı bu ya? Sırf karşı değil ya. Horlama, o zaman horlamayla girdin ya? Horlama, horlama için şeylerini değiştiriyorlarmış işte. ee, Odalarını değiştiriyorlarmış. Bir şeyler yapıyorlarmış. Odalarını becai tamam işitiyorlar. 13 milyon yani. dolara daire aldık. Hala dibimde holluyorsun be adam mı diyorlarmış mı bir Valla öyle diyorlar. Bu Mesela bir bina var burada. Burada 50 daire var. Hepsi 50'si de ses geçirmez. Böyle İyi. süper daireler demiş. İyi çok güzel. Kişi alınından sonra emlakçılık bölümüne başlamış oldu programımızın böylece. Ondan sonra başka Londra'da iş, New York'ta, New York'ta da daire. meşgul diyoruz. Böyle bir şey. Ee, bunu da söylemiş, <gülüyor> <da> söylemiş olalım. <gülüyor> ne diyelim <gülüyor> <Teşekkür> söylemişsek <gülüyor> ne olurdu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de Rus'um zaten demiş Cerer Depar diyor. <gülüyor> Benim de Rus arkadaşlarım var diye de eklemiş. <gülüyor> Dün biliyorsunuz e, buluştular. Dün Putin'le buluştular mı? Buluştular. Pasaportu elden mi aldı? Putin. Soçi'de buluştu. E o vergi yasası şey olmuş. Ne derler? Ne? İptal olmuş. Nasıl iptal oldu ya? Yansız anayasa mahkemesinden dönmüş. Ne Hadi canım. Sen? Tabii. Hii. Burada en zararlı çıkan Gerard Ben de Rus'um açıklamasını yapar yapma. Oradan bir arkadaşlık şey yapmış daha imzalar atılmadan önce. Kaçları oynuyormuş böyle yapma yapma. Ben de Rus'um dedi Allah kahretsin. Aslında bir tane daha en zengin iş adamı var Fransa'da. Ama Gerard Depardieu kadar ünlü olmadığı için Fransa dışında. Ama esas para onda. Esas para onda. Aa şey biliyorsun. Brüksel'e gitti Belçika. Yves Saint işte ne iş adamı dediğin. Yves Saint de mi öyle? Ya gitti işte. Ya Ogiyim solid modelde ya Louis Vuitton'da ya Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent gitti de tam gitmedi mi ya Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent oldu mu onun aykenti? Ben roketle diye biliyorum. Bu yok o dolça gabana yani. Yani Egecim dolça gabana da dedi. Ya o senin Alexander McQueen'ne yani Dolce gabana duruyor canım. İyi bu isimleri sayabiliyoruz çünkü bunlar şah, şahıs olarak. Var. Şahınız, şahınız, bunlar. De, rahat rahat söyleyebiliyoruz. Ya işte onlardan bir tanesiydi. Ya Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Ha, bilmiyorum yani ama Gerard Depardieu'ya şey patladı. Leviton'un kabak, kabak, kabak olduğunu belirteyim bir kere ben daha. Ben en son Brigitte Bardot'dan şey yapıyor. o da çıktı ya. Bridget çıktı Bardo. mı? Ben Tabii. de çıkıyorum o zaman mı dedi. Tabii, <gülüyor> ama dedi. o şey dedi ya bunun alakası yok filler yaşasın falan diye bir şeyler söyledi. E peki şey olduğu zaman şimdi Gerard diyor şey olduğunda Fransız vata e Rus vatandaşı olduğunda yabancı oyuncu mu olacak? ülkeye girdiğinde anlaşılmadı. Türkiye'deki gibi bir şey mi olacak? Yabancı evet. bir oyuncu ülkemizi ziyaret ediyor diye haber mi olacak? Gerard Depard diyor Paris'te dolaştı. E tabii oraya Dünlü geldi Rus oyuncu. Vallahi e, doğru. Hakikaten Bridzbardo çıkmış. Fahir dediğin gibi. Ondan sonra tepkiler de geliyor bu arada e, bu şeylere çıkanlara. E, ondan sonra dur bakayım Gerard Depard diyor da sert konuşmuş ha. Ne demiş? Hmm, i̇ntikam intikam aldım demiş. Hollanda'dan intikam aldım demiş. Ahan da bu da ispatı diyerek Rus pasaportunu göstermiş. Pasaporte demiş. Ne <gülüyor> hayırlı olsun ya. Ne diyelim artık yani. anlaştıklar çıkınca böyle bir insanın gidebileceği bir ülke olması lazım ama ikinci. Vallahi ben de Rus'um diye ben diyebileceğim bir şey yok yani. Ben de Rus'um diyebilirim ancak. Uludu Gerard da pardon <gülüyor> öğrendiğim için. Ben de ben de, de Rus'um. <gülüyor> <gülüyor> ya yok, konuş o zaman biraz Rusya <gülüyor> Kucaklaşıp yemek yemişler. Yaş herhalde Pardüle de kucaklaşılır mı yani? ya bu bütün Rus vatandaşında geçenler bu kadar şey mi? Hasret mi bunlar vatandaşa <gülüyor> mı hasret? Buna bir Yendi şöyle... vatandaşımıza ilk önce bir karnını doyun açmışsın. Hadi Aç, bir şey söyleyeyim sen. Ne söylenir ki Rus? Rus patates to. Rus, Rus Borç çorbası be. Borç çorba, çorba. Bir güzel bir, çorba. bir borç çorbası. Çorbamız var mı? <gülüyor> restoran gibi. <gülüyor> Koca ülkeyi restorana çevirdiniz bak Ne konuda konuşmuş olabilir Putin'le Cerrah Depardiyo? Yani şöyle bir fotoğraf var. Cerrah Depardiyo biraz uzun boylu ve iri yarı bir evet aktör ya. Onunla e, bıçaklaşılmaz onun için işte diyorum. zaten. Putin'in omuzlarından tutmuş. Putin dedi tabii güreşçi Bu. refleksi olduğu için. Güreşçi yani. dedi sen de judocuyu güreşçi yaptın yok. Olur mu güreşçi de da, da her şey. Pilot da Putin'in pek çok özelliği var. Vladimir Putin. <gülüyor> Sonuçta Putin değil. Hemen o da belinden kavramış. Oktay da gidici galiba. <gülüyor> Valla. Demiyor Putin. Putin gibi Putin. Hemen belinden kavramış. Doğru, böyle... o, Oktay göz kırpıyorsa falan hayırdır? O an ee demiş. Ondan sonra böyle bir şey yapmış. Sonra neden konuşmuş olabilir? Futbol. Lan. Değil. Ne konuşmuş olabilirler ya tek bir konuşacakları zaten ilk konu bu yani hakikaten nasıl soktum lafı ama ben orada ya abi çok güzel söylüyorsun. Sarkozy mi konuşuyordu? Değil ]lar? ya Gerard Depardieu'nun. Gerard Depardieu'nun Rasputin performansı konuşulmuş. Rasputin'i canlandırdığı ee, bir film ondan. Nasıl o <gülüyor> Filmi biraz anlatır mısın <gülüyor> mı? Der. Ne oldu? Ben de Rusum dediyo o muymuş? Yo o değil. Rus, ayrıca o, demiş. Rus um Rus um demiş benim bir lafım var demiş. Ben de Rusum demiş. Yok ya o değil. Sonra hemen Rus pasaportunun ceketini iç cebinden Donacak çıkarmış. çok mevsimsiz geçmedi mi Rus vatandaşlığına? Valla bir en yazı bekleseydi ya. Abi yazı bekleseydi vergiler tahuk Rusya'da oturacak şimdi. Ha, ben ben nerede hata yaptım diyor. Vergiler tahkuk etmiş. Vergi Mutasarayı bilmem neydi falan ödeyip <gülüyor> duracaktım. En Depardiyon. soğuk olur biraz şey yaparız biraz kombi abanırız. Do Doğalgaz ama Rusya'da ucuz benim bildiğim. O kadar atla devede de bir şey değil. Sürekli evden çıkarken üçte bırakıyorum diyor. Ben Paris'te günlük görevlisi olsaydım her Gerardeperdion'un geliş Lanet olsun sana ne şey yaptın. Cinin ya girsinler o zaman demiş. Kızıl deni. Sen Uğur, de Rum asıllı Fransız sert vatandaşı konuşmuş. taklidi yaptın ki az önce. Öyle, ben de Rum'um. Aa kaçırdım şey. ben onu ya. Nasıl yaptın? Lanet olsun sana. Lanet olsun sana. <gülüyor> <Lanet olsun> sana. <gülüyor> Ay öyle iyi ya gündemimiz e gündemimiz parlak. Parlak. Hadi gözümüz aydın. Hadi bakalım. En büyük felaketler hep bizim başımıza gelecek diye konuşulmuştu. Değil değil. En büyük kar yağışı yine İstanbul'da biraz yavaş yavaş yağmaya başlamış. Yapma ya. Hadi Vallahi. bakalım. İstanbul'da bayağı bir şuralara buralara kar yağdı diye konuşuluyor. Benim karlas diye almamdan sonra Ankara'da kar kalmamasına dikkat ettiniz mi? Yağmamasına mı? Hı -hı. Vallahi bir cumartesi, cuma mı yağdı? Cuma yağdı. Esnafın cuma yüzünü, ya yüzünü güldürecek bir günde biraz yağdı işleri bozacak kadar. Ondan sonra başka bir kar yok. Bekle geçin, bekle daha. daha bu ne işi. zaman ya Ocaktayız işte? Ocağın, ne daha, zaman yağar kar? Geçen sene Aralık'ta biz bitmemiş miydik ya? Doğru bu sene kar biraz e, geç kaldı. O Ama yağacakmış bu, Perşembe Çarşamba Perşembe. Çarşamba Perşembe gibi yağar diyorlar Ege. Kar lastiklerimin parasını tüm Ankara halkından toplayacağım. Size karsız bir kış vaat ettim diyerek Vadetmedin ama vadetseydin. Vadetmedin. Yani en evet, para başta vadetseydin. Onlar başta var. Garantisi Sen de bu protesto edin. için Rus vatandaşlığına geçe geç. Geç şeyim ya. Vallahi geç. Su içelim kenara Putin'in yatağını. <gülüyor> <gülüyor> ben de yelesin bende Rus sayısın. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler varmış o erkekler nereye bakıyormuş İskoçya'da. Aman gene bu mu çıktı en kadın göze bakıyor erkek dudağı, ayağa bakıyor erkek memeye bakıyor. Dudaklara bakıyor Ormur ağaçlığa göre. Mu? Kadın kırmızı ruj sürmüşle şayet erkekler o kişinin göğüsleri ya da kalçaları yerine otomatikman dudaklarına bakıyor. Ulan bu kadar kırmızı olan kesin ruj sürdü. Yok yok parlatın yok abi değildir diye değil. kendi Erkeğin gözleri kırmızı rujlu bir kadının dudağında ortalama 7.3 saniye kalıyor. Hesabınızı. 7.3 saniye, yani. saniye mi? Ya, yani. Aralıklarla mı kesintisiz, kesintisiz mi? Kesintisiz net. Saçma olur kesintisiz Kemiksiz. ya. 7 i̇şte, i̇şte, saniye çok. Çok uzun bir süre, süre yani. Süre. Değil mi Oktay yani? Vallahi çok uzun. 7.5 7 saniye. Ama kesintilidir o. Mesela bir saniye baktı 6 nokta hesaplıyordur. Bir saniye daha baktı 5 kaldı falan filan diye öyle. böyle de o bakmadanlarda da kendi içinde tartışıyor. Yok ya bu kesin, kesin. ruj bir daha bakayım. Veya şeyi düşünüyordur. Bir üçüncü saniyeden bu ruju sürdüğüne göre kesin bu istiyor galiba. Bir saniye... istiyor dedi ki çok... vatandaşlarına geçmek istiyor kesin. <gülüyor> Başka bir açıklaması olamaz. E o zaman kadınları buradan tavsiye mi edeceğiz? E yani ne tavsiye ruju yoksa... Dudağa iyi sağlam bakacaksın kırmızı yani. Kırmızı rujdan sakın olma diyeceksin. Yani, kırmızı yani dikkat çekmek istiyorsan kırmızı ruju abanacaksın. Oraya kırmızı ve giden paraya acımayacaksın. Her türlü kırmızı. Efendim ne olabilir oktay? Kırmızının tonları... Nar kırmızısı. Ege bak sen de söyle bir tane. Arap kırmızısı. Arap kırmızısı. Ne daha neler neler. Ee, evlendikleri yönde haberler çıkan Angelina Jolie ve Brad Pitt'i Pitt. biliyoruz. Ha evleri basılmış hafta sonu. En son Brad Pitt'e yakıştıramadım açıklaması vardı. E Sayın o? Kültür Bakanımız Hatul Güney'in. Ha doğru. Biliyorsunuz. Ondan evlenmişler zaten. Ama yine de olmadı demiş Yine olmadı Yine bulamadık huzuru demiş Ne olmuş Los Angeles polisi evini basmış Ne olmuş Aa, Ya işte ihbar gelmiş İhbar değil de işte İhbar da... var efendim demiş Ne yani İhbar var basacağız diye basmışlar Alarm merkezi var ya işte ya Çok şimdi terbiyesiz isim... konuşmuşsunuz İh... filmde diye mi basmışlar Yok yok isim vermeyeyim şimdi de böyle alarm merkezleri var ya Orada alarmalar gelince ulan nereden geliyor falan Önce aramışlar. bilet biter aramışlar. iyi günler efendim. Ben Hollywood 35'e 8'deki eviniz için arıyorum. Ön kapıdan bir alarm geliyor. Evet. Paralığınızın birinci ve beşinci harfini söyler misiniz? Öyle bir şeyler söylemişler. <gülüyor> A-J. Yani Angelina. <gülüyor> Ondan sonra oradan tabii yanlış alarmı alınca hemen öyle apar topar basmışlar. Ama bir şey yok yani bir Ede sıkıntısı bir yok. hasar da yok, hasar yok. yanlış şey. alarm mı yanlış alarm mı ne Bazen oldu zaten kaç nokta i ya yanlış ama yanlış alarm olsun da boş ver olan yani şey olsun Bazen masrafı Brad Pitt olsun. zaten can şenliği olsun diye sıkıntından alarmı çaldırıyormuş evde çocuklar çok gürültü yapınca Brett bakın o... bak, bak polis çağırırım diyormuş can diye pencere 12 tadı da baş edemedi diyorlar nasıl zaten nasıl vakit buluyorlar ya hem film çekiyorlar hem çocuklar var evde alt tane 12 tadının sen geldin mi sen git senin sen nasıl vakit buluyorlar yani bir de film NATO çekiyorlar. Bir de bir de en son alarmı basıyor eğlenmek için. Adamın vaktine bak ya. Bu nasıl bir şey? Lütfen Biri yani. De o kadar vaktini almıyordur herhalde. Nasıl vaktini almıyor? abi? gidip artistlik yapıyor orada. Okuyorsun. Önce okuyorsun. Sonra havaya giriyorsun. Bir rolüne giriyorsun. Bir şey yapıyorsun. Ona, ona göre kilo alıyorsun. Tıraş oluyorsun, Bir şey oluyorsun falan. Doğru o. Tıraşlar zor. <gülüyor> Ondan sonra gidiyorsun. Çekiyorsun. Ha, Çekilmeyin erken tıraş alıyorum diye. <gülüyor> Gidiyorum kostümü giyiyorum, Kilo alacağım. Yok orada lafları ezberliyorsun. Onu da aklımda tut. Ee, Hadi bir rea reklama zor, geçin. Zor zor. Nasıl? Çok zordur ya. Füret Aslında şey düşünce. Böyle Tabii zor ya. Sete gidiyorsun. Orada şimdi orada ne no diyeceğim. Ondan sonra böyle kafada mı kuruyor acaba? Evet. Adamayla gider. Orada. Öyle diyeceğim. Böyle bir sinir kalkayım. Evet diye kalkayım. Sonra oradan. dönerken ne istemişti? Ben gelirken bir şey aldım işte. Bir orada yandan böyle, da var kafasında adamı. Böyle ne no diyeceğim adama. Vurayım mı öyle çenesinden, çenesinden vurayım. Ben en iyisi diye sete gidiyor. Ne kadar zor. Bir Çok şey. zor orada. ya. Çok zor. Bu arada Binari Yıldırım stand up yapmış. Ondan haberiniz var Aa. mı? Aa Büyük Etçiler Konferansı'nın 5. gününde geldim. Cumartesi günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde benim de stand-up gösterim var, sevgi dinle. <gülüyor> ne zaten. kadar senin saat kaç? Ne kadar sürüyor? Benim saat 20'de başlıyor. Kaça kadar? Binali Yıldırım ne kadar sürmüş? Onun bayağı sürmüş Se mi? Ne kadar sürüyor seninkisi? Benimki 1,5 saat falan sürüyor. Aa, Aralıksız yok mı? Yok abi. Çünkü birer saatlik 2 set yapmış Binali Yıldırım. 2 saat 20 benim... dakika sürmüş. 20 o dakikası yani, mola olmak üzere. Büyük Konferansı'nın 5. gününde. Benim de ara olacak. 8'de 10'a kadar sürer. Yani Yeter mi? Yetişir mi? E, bir bineli yıldırım değilsin tabii Ege'cim e, e, yani, ama yavaş olamazsın, yavaş. Olamazsın zaten. Su, yavaş yavaş Hiç, üst, kendini şey yap. Eğlence değil. parası alırız artık demiş. Eğlence <gülüyor> parası. Sen <gülüyor> böyle bir şey diyormuş. Bak bu espriyi yap. Ege bu espriyi yap olur bak. Eğlence parası alabilir e, Eğlence parası dedi. eğlence vergisi gibi bir şey olabilir mi? O değil ta? değil. Eğlence parası demiş. Biraz toplantının ciddiyetini şey ediyoruz herhalde. Eğlence parası alırız artık demiş. Çıkarken herkes kumbaraya bir şeyler atsın diyerek esprilerini arka arkaya patlatmış sonlara doğru. Ben böyle anlatınca komik <gülüyor> olmuyor. Doğru da o söylediği yani, gibi neler olduğunu diye bayağı yıkılmış ortada. Youtube'dan seyredeceğim ben. Youtube'dan seyretmek lazım. Sevgili dinleyiciler şarkılar saman falan çok güzel de. <gülüyor> Biraz da biz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay benzin kolik. Çin'de yaşayan e, Çin Düşün (parantez içinde) 72 ayda üç buçuk kilo benzin içiyor. 42 yıl önce göğsüne giren ağrı ilaçla geçiremeyen adam. <gülüyor> bu, bu adam suyla çalışmıyor diyorsun yani. E, Çin Düşün e, bu zamana kadar bir buçuk tondan fazla benzin içmiş. Vallahi demiş benzin'e giden paraya acımıyorum. İyi dişi ağrımamış ya? Vallahi <gülüyor> rakıya verecekti o zaman kendine. Hop. Vallahi bir buçuk ton rakı da iyi para tutar yani. Benim, bildiğin, de... benim hesaplarıma göre benzinden pahalı. Nereden alıyormuş benzini öyle? Açık benzin alınabiliyor mu? Tabii Çin'de, Çin'de. alınıyor. Çin'de Yoksa galonu ağzına böyle lak lak lak lak. Diyor. O <gülüyor> da olabilir. Kredi kartı takıyor. Siz hiç şey yaptınız mı böyle? Açık benzin mi aldın? Aha, açık, açık benzin alıyorum açık ben. Benzini... Mamak'ta benzincim var benim. <gülüyor> Bizim geçiyor mahalleden ya. Benzinci mi? Gaz Tabii, Benzinci geldi diye şey yapıyor. Kadınlar ellerinde tencerelerle gidip dolduruyorlar. Bizim de hep evde bilen benzinimiz oluyor. Ama sağlıksız tabii ki yani ben güvenmiyorum açıkta satılan benzine. Kaynatacaksın önce. Hep salmonella falan açık benzinden diyorlar. <gülüyor> İlk günlerde ağrısına iyi geldiğine inandığı benzinin bağımlısı o. Hastası oldum demiş ya. Çok güzel. Ya, benzinin ]müş. kokusu çok güzel. Ben hiç tadını ya bilmiyorum. Ya işte tadın, tattınız mı diyecektim. Benzin tattınız mı? Benzin nasıl tatarsın? Şeyle. Ya yani bunlar da bizi sanki ihbar ediyorum şimdi. Molotof yapıyorsunuz oradan baktınız falan diyecekti. Abi bu aracında bazen benzin bitiyor böyle emme yapıyorlar ya ne? E emme yapmıyorlar ya ne ya böyle u boru yapıyorlar hani benzini böyle depodan boşa bir o zaman tadarsın niye onu yapacaksın Ege ne bileyim arkadaşının benzini bitmiştir mesela yan arabadan ona takviye mi çekiyorsun ha, yan arab o da haklı o da Vallahi haklı <gülüyor> benzinin kokusu bana tadı ile ilgili bir fikir veriyor ama kokusuz benzin diye bir şey var mıydı bakayım yok Oktay güzel şey kokmuyor mu mesela motorin de benzin diye bir şey satılması saçma zaten değil mi? Yok şey var ne derler Biyo benzin var ya o kesin çok güzeldir kızartma tadı Biyo o... benzin esas kokan değil mi? Evet i̇şte ya o şey kaka. Kızartma sürekli kızartmak kokuyor ama çok sağlıksız Egeciğim. hep kızartma çünkü vaala e, doktorlar vücudun benzin'e karşı direnç geliştirmiş olabileceğini söyleyerek aksiyelde yaşama ihtimali yoktu dediler <gülüyor> kesin direnç geliştirdi başka bir açıklaması yok yaşadığına göre direnç geliştirmiş acaba ne içiyordu bu? Ne? Kurşunsuz mu içiyor, ne içiyor? 95 kurşunsuz, kurşunsuz içiyordu Firebans'a söyleyeyim. 95. Abi dizel var. Ara ben. yılbaşında 98 içmiş. Euro diyelimiş biraz Ya vallahi Euro dizel bozuyormuş. İki kade içince saputuyor, saçma sapan davranıyor. Hı. İyi vallahi ayda 3,5 kilo benzin. Her gün iki şatımı içiyorum ondan sonra çıkıyorum demiş ya. ...keyfime bakıyorum yani. Erdal Beşikçoğlu önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenmiş... ...bir kafe çıkışı taksiye binmek üzereyken... ...fotoğrafı çekilen Erdal Beşikçoğlu... Fotoğraflarından... ...birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları göndereyim mi sana demiş <gülüyor> taksiciye. Yok yok öyle dememiş. Erdal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beşikçoğlu... ...o neydi? <gülüyor> ya her unutuyor unutuyorsun da... Ya, ya, ...Erol Evgin'in ya. Evgi o yarışta Aynı sonrasında söylediği şey işte. <gülüyor> birlikte çektirdiğimiz fotoğraflardan sonucu. birer tane vereceğiz derdi... ...yenilen takımı. <gülüyor> <gülüyor> en büyük amacım o yarışmaya girip yenilmekti. <gülüyor> ama olmadı. olamadı. <gülüyor> Valla ben çok istiyordum. O zaman aile değil. Anneni babanı ikna etmedin. Edemedim ama. işte. E var, sonra çektirdin ki birlikte Nasıl? çektirdiğimiz fotoğraflar oldu televizyon programı sırasında. Ama sırasından. neden sonra? Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra? Yo. Ben sana söyleyeyim, sonrasın. Yo evet doğru. Benim gözümde o, şimdi küçük mi? ve gözlüklü bir okta izliyoruz canım diyor Akran <gülüyor> yemeğinde, benim, benim yoğurt diyor. Hem de babası. Baba kaybetsek bile birlikte çektiğimiz fotoğraflardan biri şey oluyor. Çok istedim. Olmadı olamadı. Neyse. E, Erdal Bey tamam. şu çocuğum düşünürüz falan. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt formlarını gönderdiniz mi? <gülüyor> ben gönderdim de say saylanmadılar. Saylanmadı. Benim gönderdiğim şey çocuk olarak birlikte çektirdiği hiçbir fotoğrafı <gülüyor> olmadı. Adam noktay demektir. Bir de demiş. Fotoğrafı çekilmiş Erdal Beşikçoğlu'nun <gülüyor> kafe çıkışı. Tam taksa aman demiş. Aman burada Allah çekme demiş. Nişan taşı demiş bozar demiş. Kime demiş bunu? A fotoğrafı çekeme. <gülüyor> Valla bozdu yani şimdi yarın öbür gün bizim dükkana gene geldiğinde şey mi diyeceğiz? Nişantaşı bakıyoruz bağlı mı geldi Erdal Bey mi diyeceğiz? <gülüyor> Öyle tam öyle demeyiz de demeye getiririz. Niye bizim dükkanın yani, öyle adı çıkmadı mı? Medyada ucuz mekan diye duyulan başka yer var mı? <gülüyor> maalesef öyle bir, <gülüyor> bir adı çıktı maalesef. Ama yani bizim mekanda da fotoğrafı çektirmesine hiçbir şey yapmadı değil mi? Öyle Can Dündar'la beraber çektirdik fotoğrafları. <gülüyor> kasetelerde boy boy gördük. Yani bizim mekanımızda. Bak burada hiç öyle fotoğrafı. Ve gerçekten fotoğrafta yok. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Taksiye binlerken fotoğraf falan. öyle bir şey yok yani. Ee, ondan sonra o kadar. Demek ki istediğim fotoğrafları göndermemişler. Benim haberden anladığım bu. Sizin ünlülerle bir fotoğrafınız var mı birlikte olduğunuz? Var tabii canım. Hayır ama çocukluktan program dışında vaziyetler dışında Fahir. Vaziyetler dışında benim Erol Evgin tam olmak üzereydi. Olamadı maalesef. Niye? O zaman... kazandınız mı? Ya yok. Yarışmaya girip kazanınca çünkü çok para eski, ödülü var. 80lerde falan yani. 80. Benim en büyük idolüm Necdet Uygur'la fotoğrafım var. Bir de mesela Muzaffer'de, Ahmet Gülhan'la. Ahmet Gülhan'la fotoğrafım var. Oktay Fo senin? fotoğraflandığım ünlüler. Beni annemin bana zamanında Faruk Tuna'zla fotoğraf çektirmediğim için niye geç kaldım Faruk Tuna'zla <gülüyor> fotoğraf çektirecektim için kızmış kızılmıştı var. coşku sabah gelmişti bizim bir kere. Nereye? Onunla var Coşkun Sabah yaz tatilini yaptığımız yerin yan tarafına oraya gelmişti <gülüyor> madem Coşkun Sabah geldi onunla fotoğraf çektirelim diye o zamanlar ama çok popülerdi. Anlı daha 9 Aynen. Öyle. ama hiçbir şey değişmemiş ya geçenlerde bu işte 200 sene önce askerliğini yapan birisi şeydi anlatıyordu işte böyle hani kumpanyalar geliyor ya askerlere evet. işte gösteriler oluyor falan filan. Herkes şey diye bekliyor. Aa, kadınlar geliyor falan. Dansöz geliyor, söz geliyor diye bir beklenti olurken kapıdan coşkunsa. sabah anılar diye girmiş. <gülüyor> Herkes. Askerde mi? <gülüyor> Aslında Aa. bizim fotoğraf makinamız yoktu. Fotoğraf makinamız olsaydı birlikte fotoğraf, <gülüyor> bir fotoğraf, fotoğraf çektirdiğimiz çektiğimiz. pek çok ünlü olabilirdi benim ya. Barış Manço. Bak mesela. Jüneyt Arkın. Bunlar hangi kaç çocuğa nasip oldu? Nasip hiç hiç oktay var Fotoğraf makinaları boşa sınıf. geçmiş bir çocukluk. Fotoğraf makineleri Erol evgindi toplanırdı o senelerde. <gülüyor> Bütün ülkedeki böyle. Neyse canım ya hepiniz... Canım canını sıktığına değmez oktay. Allah Allah. ama Şeyler fay. var, oktelerimiz var. Boş verin. Okta seçilde devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Öyle güzel bakıyordunuz ki telefonlarınıza kıyamadım ama. Biraz sohbetlerimize edelim. Telefonumu bakıyoruz burada önemli haber var. Onu ben hemen vereyim. Valla, Charlie ee, Coombs bile böylesini görmedi başlıklı haberde hırsız işerken çok affedersiniz. Tren çarptı. Ben de olayı algılamak için üç kere okudum haberi. Bir ben, bazı sorularımız <gülüyor> senin de vardır. Lütfen <gülüyor> benim de var. Fatta ben fahirin olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> bir bir sorularımı tün... de atayım. Önce bir soralım. Fay. Sherlock Holmes bu haberde nerede? nerede? <gülüyor> ben de onu önce oradan başlayayım. İstanbul Fatih'te değil tabii ki Sherlock Holmes. Olay İstanbul Fatih'te. Sabah bir iş yerine giren dört hırsız bilgisayar çaldı. Buraya kadar her standart bir hırsızlık vakası. Evet. Devreye görevi yapan polisler de onlardan bir tanesini yakaladı. Diğerleri kaçıp. Koca Mustafa Paşa tren istasyonuna gitti. Normal mi her şey? Normal. Normal Sherlock Holmes'ten du herhangi bir eser var mı? Dudullu kavşağına inlersin onu aşağı? Evet. Doğru. Senin burada anlamadığımız nokta 4 kişi sadece bir bilgisayar çalmış? 4 Ondan kişi bilgisayar çaldılar. biri yakalandı. Çok tecrübeli de hırsız değiller. Değil. Demeli. Belki yani 4'ü birden girmiş ama dördünün de amacı olmayabilir Aa, Tabii bir ki. Bir şey çalmak. Neyse tere ne kaçak binmeye karar verdiler. Her hırsızlığı yapacağı ya, gibi. Çünkü ne oldu? adam hırsız bilet alıp da bincek halini beklemeyeceğiz. Yani, yani Niye canım, insanların eşyasını çalan kişi başkasının hakkını da gasp etmez mi? Ne kadar güzel söz. Olur söylediniz. mu canım her hırsız da öyle değildir ya. Tabii her hırsız da bir tutmayalım onlar... Ben biliyorum öyle, sadece altın çalan hırsızlar var. Yani ama Te biletini alıyor. Biletini alıyor. Başka bir şey çalıyor. çalmıyor yani. yani. Basıyor orada ego şeyini. Çocuklar lütfen Şarlo komise geleceğiz lütfen. Tamam Buyurun buyurun. Treni kaçak binmeye karar verdiler mi? Verdiler. ...hırsızlardan birinin kabahati geldi. Hırsız, o esnada. Hırsız değil miyiz oğlum? Kaçak binelim demişlerdir. Hırsızlar da insan çünkü. Tabii, hırsızların Unutma da yani. affedersiniz kabahati geliyor. Gelir, evet. Nereye yapabilirim, nereye yapabilirim? Kondüktörden kaçarken şey yapabiliriz. Yani. Doluya tutulmak bu e, olsa göre. yok mu ya trenlerde? <gülüyor> Trene binmediler oğlum ha, da. Sadece kaçak binmeye karar kaçak var. Kaçak binmeye karar var. Şu anda plan aşamasında. Resmen şu anda daha binmeden yargılanıyor yani. Hırsızlık Halbuki bu su suç üzere. değil. Şu anda daha bir şey yok yani. Eyleme geçilmemiş. Düşünce girsinler. Bilmiyorum Oktay'cım. Burak'taki istasyon daha doğrusu. Bunu niye açıklıyorlar bir de yakalandıktan sonra? <gülüyor> Son yakalandılar bilgisayar çaldık. de kaçak <gülüyor> binecektik biliyor musunuz diye. En yani az onu da mı tutamadılar? Neyse bu sırada e, neyse kabahati gelince nereye yapabilirim nereye yapabilirim? E raylarındasın. Nereye yapacaksın? Tren raylarında, raylarında mısın? mısın? Hemen raylara yapacaksınız Peki size soruyorum. Bir şey ben bir iki soru sorabilir miyim? Ben de bir iki soru soracağım. Niye raylarında Şimdi, duruyorlar? Benim şu rayda mı kapandı. Her şey çok net dikkat edersiniz. Evet var <gülüyor> <sonun> yok. <gülüyor> rayda niye duruyorlar abi? Ellerinde i̇şte, bilgisayar yok mu bu dört adamın? Bir, tamam birinin hepsinin elinde bilgisayar. Birinde yok. mouse var, birinde o kasa var, birinde, birinde de de monitor, de monitor var. birinde de klavye. Biri Kapı yakalandı, var. biri yakalandı zaten. Biri ne yakalandı? zaman yakalandı? Az önce söyledim. Zaten ya, maus yakalanmışlar. Nasıl yakalandı ya? Daha, Üç, dördün dört dört biri, biri yakalandı dedim ya. İlkini yakaladılar. Onu hemen oracıkta. Hemen oracıkta yakalamışlar. Büyük ihtimalle monitor çalını yakalamışlardır. O ağır. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi yakalamışlar? Bakayım o konuda herhangi e Peki niye, ikinci sorumda neden raylarda bekliyorlar treni? Geçsinler treni efendi gibi şeydi. Kaçak binecekler. Daha ferondalar bunlar istasyonunda ha, hareket halindeki treni ama atlayacaklar? O, hareket halindey, yavaşlıyor tren. Bunlar öyle bir şey söylenmedi. Sen nasıl çıkarıyorsun öyle Cold bir şey? Kolbuz zannediyor. Kararsın. İyice onun havasına girmişler. Böyle atlayacaklar ve Meksika'ya kadar gidecekler. Meksika sınırına kadar otobüsü var Meksika sınırında bir şey yok ki tren. Ya olur mu? Oktay kontak kapamadan giden tek cihaz orada tren. Yani cihaz. başka bir şey. <gülüyor> Cihaza bak. Ulaşım cihazları. <gülüyor> tren ben elektrikle bak. çalışıyor cihazımız. <gülüyor> Neyse, ee, şimdi size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bir gün tren istasyonundasın. Veya trenin raylarındasınız. Evet. Kabahatiniz geldi, oracıkla yapmak zorundasınız. Tamam. tamam. Tren raylarının neresinde yaparsınız? Ben rayların ortasında, sağa sola sıçratmamak için tam o benim çizgi mi olur? Hı -hı. Onun ortasına yapmaya çalışıyorum. Ben de e, tam iki rayın arasında dururum ve e, trenin geliş yönünün aksi istikare. Aksi yönü doğru. Yani gelen treni, trene karşı. Gelen tren, hayır, gelen treni karşı yapmak çok özür dilerim ama biraz saflık olur. Yani gelen trene treni arkaya alarak. Treni, treni arkaya alarak. Treni trenin arkaya, trenin arkaya rüzgarını de arkaya alarak. Çünkü tren hızla gelirken Çünkü zaten sesini duyuyorum bir... yani trenin. Kafam öyle çalışır. İşte. Neden? <gülüyor> Çünkü böyle <gülüyor> il, hep ireliğe. Hep ireliğe doğru. Çok güzel Oktağ. Düşünürüm. Zaten bu adam adamlar. Hırsızlar da e, e, e, aynısını düşünmüşler. E, birisi yapmaya başladı. Bu esnada tren geldi. Ancak... <gülüyor> <gülüyor> trenin gelmesine rağmen adamın işi bitmemişti. O da korkunç bir şey. Yani şimdi bir adım sağa atsam sağa sola sıçrayacak falan bir şey olacak. Öyle hop diye de durdurabileceğim bir şey değil mi? E, neyi tercih edeceksin? Trenin çarpmasına tercih ederim. Yani üstümü batıracağım ha? ben de trenin çarpacağım. şey ya? ben burada, burada bir, hiç, daha önce hiç konuşulmamış bir konu. Hop diye durdurulabilecek bir şey olmadığı konusunda şu anda girildi. Yani ne kadar sürede durdurabilirsin? Yani o bir zihinsel hazırlığı Treni var değil. şeyi var. Trenden bahsetmiyoruz. Yani onu bir zihinsel hazırlık bir var. Şey, her bir şey şeyde bir süre bize. süre ver bana. Böyle şey yapma. 4-5 saniye. 5 saniye mi? Hı -hı. Yine çok iyi abi 5 saniye. 5 saniye, saniye, saniye. bakayım. Fahir senin. Ama yani tam keseceksin. Vanayı vanadan tam kapanmış gibi. Tam kapanmış. 5 saniye süres. 5 saniye. O parlanması, 5-10 saniyeyi bulur. <gülüyor> İsterseniz bir ara deneyelim bunun. Antrenmanlarını yapmak lazım çocuklar. Bu bir şeye geçmesi lazım. Tabii ne kadar lazım. şey olduğuna da bağı, ne kadar biriktiğine de bağlı. Evet, yani. onu galiba adam. Basınçla geliyorsa yani. Treni duydu. Tamam bu biter falan diye oradan zamanlama yaptı. Bitmedi. bitmedi. Bitmedi. namus. O son kadeyi içmeyecektim diye o esnada aklından geçirdi. Çünkü o son kadeyi içmeseydi. E son. Arkadaşları yok mu onun yanında? Gel oğlum falan filan demediler. İşte demişti gel, gel oğlum falan da. Çocuk sen lan lan lan derken. Lan sen derken orada bir tür ayrılamadı. Şey bir oraya gitti. Sen tut adama tren çarp. Kondüktör de tabii ki. konduktör diyorum makinist de tabii. O anda şoklarda <gülüyor> yapacak bir şey yok. <gülüyor> şoklardayım abi demiş. Hayalade gidiyorum. <gülüyor> Makinistin öyle bir laf var. Dönmüş arkadaşına şoklardayım Siren, dedim. Sireni çektim. Sireni çekip adam yüzüme baka baka yapmaya devam etti. Tren Belki de adam sinirlendi. Lan? Sonra yani... kalkabilmiş mi? Sence? Bakayım kalkamamış şey Egecim. Yani o başka bir şey çarpmasına benzemez gibi geliyor bana ya. Evet. Tren çarpması. Hakikaten yaralanan hırsız hastaneye kaldırıldı. Yaralanan mı? İyi, iyi, Belki yani. de son dakikada filmlerde öyle oluyor hep son dakikada bir şey oluyor. Yani. da öyle düşündü televizyonda ben onu son anda bir adıma taraf diye yanından geçer diye bir şey düşündü geçerken çarptımymış. Maalesef. Mü? iki kişi mi kalmışlar yani? İki dört kişi, kişi başlayan hırsızlık macerası. 2 kişi o ikisi de yakalanmış zaten. Adamın adamda bir şey var mıymış? Adamda şey mı? biraz bütün battı falan ama demiş olsun yani bu da, <gülüyor> tiren, o kadar da Çarpan adamın elinde mausp bilmem ne kasa falan var mı Çünkü bilgisayar Maalesef elinde ne olduğunu <gülüyor> söyleyemişler <de> sonuçta. <soksansın. gülüyor> Olay düşünülünce Evet Sherlock kalmıştı. Holmes Zaten Sherlock Holmes de burada yani Burada aslında verilen şey hepimiz bir Sherlock Holmes'uz Olayın detaylarını an be an Gözümüzün önünde canlandırdık Adeta bir yeniden ne derler ona ee, Onu canlandırmanın İngilizcesi neydi Oktay Yeniden... Reproduksiyon değil. enime, evet. enime, enime, diye enime. Yeniden nasıl tamamlayacaksın diye. Yeniden yaşadık mı diye. Yaşadık. Ha tamam. Ee, bu arada parantez içinde şöyle. Diğer hırsızlar da yakalandı. Parantez içinde zaten Sherlock Holmes Zaten çok özür Sherlock Holmes iki üst üste. Polisiye romanının ünlü dedektifi. Kapa parantez. Yaşı yok çünkü Sherlock Holmes'un ya. İlla bir şey yazılacak parantez içinde. Lan niye Sherlock Holmes'i karıştırdınız buraya diyenler varsa. E, burada zaten bir de şey işte edebi eserleri okuyalım Sherlock Holmes'u biliyorsunuz İngiliz Edebiyatı'nın önemli romanları ayrıca ona güzel şey yapamadılar haber yapamadılar yani manşeti dağıtamadılar ben olsam mesela iki defa avuçladı diye bir şey <gülüyor> <gülüyor> iki, iki postada yakalanıyorlar ya onun gibi i̇ki, iki partide yakalandı. bu da en güzel örneklerinden herhalde en temizi ilk yakalanan hiç o pis pis, pis şeylere, şeylere girmedi. O olaylardan da görmedin, görmek şey zorunda kalmadı. Tabi o arkadaşını tren çarpmasını görmek de tabi ki bir, bir, bir, bir travma yani. Ama Değil onun mi? da hiçbir şeyden haberi yok ya ilk yakalananın. Yani. İşte onu da diyoruz rahat hiçbir adam şey, kafası nasıl rahat, rahat abi orada şimdi yani 50 tane soru vardır kafasında. Ne oldu bilgisayar ne oldu daha önemli sorular. ötekiler en azından görmüş etmiş bir şey olmuş. Çarpan hariç tabi. Evet. Yani esas çarpan. mağdur olanı da atlıyoruz burada dükkan sahibi. Evet Camı esas mağdur. 50-60 derece cam parası hiçbir şey olmasa bilgisayar yerlerde kırıldı. Gitti. Bir de parasında değil uğraşacak duracak parasında değilim demiş zaten dükkan sahibi. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Peki bir haberimiz daha var onu da ben e, şey Niye yapayım. böyle hırsızlık mı? Hırsızlık değil buna bir manşet bulursanız e, çok memnun olacağım. Balıkesir Havran'da 3 e, katlı bir huzur mescit var. Fakat huzurevi... Dedenin böylesi. Evet. Dedeye sahip çıkalım da olabilir. <gülüyor> huzur sakinleri e, bir de minare istediler. Bunun üzerine e, oradaki yangın merdiveni minareye dönüştürüldü. İmam burada ezan okuyor. E, minare merdiven olarak da aynı şekilde kullanılıyor. Artı altı yangın merdivenin üstü e, minare şekli almaya çalıştı. Bu habere ne gibi bir başlık atarsınız? Ee, dedeye sahip çıkalım mı ben bir kez daha söyleyeyim. Evet, evinden yola çıkan Ege Kayacan dedeye sahip çıkalım. Minarenin dedim. böylesi. Minarenin <gülüyor> böylesi. <gülüyor> Son kasışlar. <gülüyor> <gülüyor> Son kasışlar çok güzel. <gülüyor> üstü minare altı uzun. Şahane diyorsun. Evet çok güzel Oktay oradan gitti. de ona yakın bir şey yok Kasım. Minareden at beni in aşağı tut beni adlı haberimizi böylece bir kez daha <gülüyor> yazık harcamışlar başlığı. Evet. Yani... <gülüyor> Geçselerdi şöyle bir iki minare daha büyük olay bulabilirler. <gülüyor> <Yani>, bu başlı <gülüyor> O zaman yeterince haber yeterli yeterli vallahi yeterli. biraz One Republic dinleyelim sevgili dinleyiciler. Başka çaremiz kalmadı çünkü. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tilesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Pazartesi programımızın son dakikaları. Umarız güzel bir şekilde başlamışsınızdır haftaya. Çünkü nasıl başlarsanız öyle devam ediyor bu haftalar. Baktınız biraz... Yorgun kalktığınız yataktan keyfiniz yok falan o zaman bugün hiçbir şeye dokunmayın yarın yeniden bir başlangıç yapın yoksa akademisyen haftayı da yakabilirsiniz Hoş geldiniz efendim stüdyomuzu bir kez daha macera dolu pazartesi sabahında paylaşacak neleriniz var dökün eteğinizdeki taşları Dökelim eteğimizde bir sürü çok da taş maç kalmadı ama olanı da dökeriz yani Dökelim dökelim ee, dök fahir Döküyorum ee, servet doğuracak kim servet doğuracak? Servet işte. Ee, hamileleri düşünelim hemen. Bir Gebeleri göreceğim. düşünün. Şu anda gebe olanları bir düşünün gözünüzden geçirin. Doğacak Gebeler kişi. geçirdi diye düşünün. Aa düşünelim. şey dederler Yeni prensesimiz. Kim? İngiltere prensesi. Ya ona zaten tamam ona. O hamileydi değil mi? O, o hamile. Netleşti. Yabancı mı? Yabancı. Şey mi? E, Claire Danes mi? O, o da Onu bilemedim hafendi. ama yok o da hamiledir muhakkak. Gebe diyorsan gebedir. Jolie mi fahir? O gebe değil Oktay. Biraz kafası küçüldü gibi geldi bana. Yani sanki ha, acaba hamile mi diye. Zaten hamileliğin en güzel göstergesi. Kafa Ancak senin kafan mı küçüldü? Hamile misin sen? göbeğin büyür, kafa küçülür. Göbeğinin büyümesi değil, kafanın küçülmesi <gülüyor> olarak görüyoruz biz onda O da mı değil? O da değil. O da değil maalesef. Kim Kardashian. Kim Kardashian doğru. Düğününden 14 milyon lira kazanan Kim Kardashian hamileliği boyunca 29 milyon... Bu takı mily olarak mı kazandı yoksa basın mensuplarını açtı, fotoğrafları sattı falan mı? Her şey dahil, komple set. Takı yok milyon. ya, takı yoktur neydi takıya kim yoktu? kim kardeş olur mu ya onlar da yani sonuçta da takıya değer de. veriyorlar yani biliyorsun internete sızan e, videosuyla ünlenen kim Kardashian parantez içinde 31 o günden sonra yaptığı her işi paraya çevirdi e, biliyorsun kim Kardashian'ın da çevresi çok ya ben yani kim Kardashian'ın ne yaptığını bilmiyorum. Zaten yani kimse bilmiyor reality show'u vardı da bir insanı durup dururken reality Show'da çekilmiyor. Niye Abi ona Abi şöyle bende çok uzun süredir bu Lindsay Lohan var ya. <gülüyor> onun ne yaptığına dair bir şeyim vardı. Yani Bugün... Lindsay Lohan gene oyuncuydu falan ondan sonra skandal ee, kraliçesi oldu. Yani o... oyuncu muydu Adamın sesini inceltirdin yani, durduk yere. Dedi. Olur mu Lindsay Lohan? Çocuk yıldızlıktan başladı. Ondan sonra filmler falan filan geldi. Sonra 2-3 da... film. filmi var Oktay öyle çocuk deme. Çocuk yıldızı ne? nedir? Çocuk yıldızı dedin ya. Bir de o filmde var ya. Çocuk yıldızı aynı zamanda. Ama sonra esas yıldızlı skandal kraliçeliğiyle oluyor. Valla İngiltere'de Londra'da bir partiye katılmak için 100 bin dolar istemiş. İyi. Ve almış da. Ve katılmamış. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Katılmış da 100 bin dolar almış. Yani ee, güzel bir şey var. Yani Kim Kardashian vardır böyle kaşeli, şey, içli. Ama içli de yani yanında kaldı. bir şekilde ünlü de Kim Kardashian neyle ünlü? Foto model miydi, bir şey midir? Yok, Kim Kardashian neyle ünlüydü? Vallahi önce bir e, videosu vardı. İşte o videosu orada tabii bir. Ama videosunun çıkması ne ne, ne videolar var. Ne videolar. sahip çıkalım. Yani onun, onun real yapmıyorlar. <gülüyor> Mesela o. Sivas'taki o adamın da videosu var. Hangi? O da para kazanamıyor ondan. Hangisini? Nereye ha, Nereye diyecekler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru valla. Demek ki parayı... Şarkısı bile çıktı yani. <gülüyor> bu Neyse bu, bu başarılı oldu Kim Kardashian. Veya çok özür dilerim anne kafam yanıyor diyen çocuk Ya karıştı, neden ne? O Onu çocuk iyi yani. şu anda çok baya güzel projelerde yer alacak. Acaba Türkiye'de mi bu kayıp oluyor? Çünkü o Charlie parmağımı ısır diyen çocuklar da çok zengin olmuş. Ee, Charlie Batman. My... Biz internet Ouch. fenomenlerimizi... Kay yani hakikaten Harcıyoruz. de sahip çıkmıyoruz. Daha... Zaten kaybettiğimiz çok. Nedeyi de, <gülüyor> de sahip çıkmadık. sahip <gülüyor> çıkmadık. İnternet <gülüyor> fenomenlerinden de bir sahip çıkalım. Çatı, çatı videonun hangi olduğu belli oldu. Yarın öbür gün. <gülüyor> <sahip çık> <gülüyor> başımıza geleceği söyleyeyim yani. bir de diye, diye bir şey çıkacak. Yunan videosu, dedeye sahip çıkalım Yunan videosu diye çıkacak. Biz onlar da sahip çıkacaklar. Aynı mi? baklava gibi, pastırma gibi elimizden kaçtı kıymetini bilmediğimiz için. Teşekkürler İlge. Herkese tokat gibi vallahi kendine getirdin. Lütfen fenomenlerimize sahip çıkalım. Onlar Sadece bizim geleceğimiz abi. Kaybediyoruz. Ülkemizde kaybediyoruz. Kim kardeş yan? De... Siz Atar'la Ergen'i izlediniz mi mesela? Yok ne o? Gene. Gaybile peklerimizden bir tanesi. Atar'la Ergen nasıldı? <gülüyor> o çok <gülüyor> küfürlü mü? Ee, küf Değişik videoları var. Bu şey video blue olan ha. ergen bir çocuğun şeyleri. Ben en son size başarısında kesin çözüm videosunu izledim. <gülüyor> Ama sonu belli oluyor hemen onun. Ne olduğunu anladık. Başka fayır? İşte bir yıldır e, rapçi Kenya West ile beraberdi parantez içinde. Rapçi, oh, rapçi, <gülüyor> rapçi Kenya. West e de, rapçi Kenya West rapçi mi diye anlatılıyor. Barı parantezi 33 falan yazıyor Çünkü şeyde, o New York'ta rapçi pazarları kuruluyor mesela. Çarşamba günü Village'de kuruluyor ondan sonra. Işte, limoncu vergi rapçi pazarı ya? Limoncu. Uu, limoncu bir de tereyağı satıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bazen. Onu da bazen getiriyorum. zaman <gülüyor> değil. Normal değilim o. Geçen hafta gebe olduğunu açıklayan Kim Kardashian... ...hamileliğini de paraya çevirecek. Ne yapacak bunun için? Aylık 445 bin liraya anlaştı. Televizyon yöneticileriyle görüşen Kardashian... ...hamileliğinin yani başka bir de işte... ...gebeliğinin yayın için 29 milyon liraya anlaşmak üzere... Güzel Anla... tuturdu o reality show. Şimdi etrafında kamera olmayınca yadır o. Tabii canım. Neye aşerdiğine, kontrollerine... ...tüm ayrıntıları hayranlarıyla paylaşılacak... Ee, kısmetiyle geliyor yani bebe Bebek, öyle valla öyle derler ya kısmetiyle geliyor diye. gerçekten de kardeşinin bebe e, kısmetiyle geliyor babası gibi rapçi olmasın <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> rapçi. <gülüyor> babamın rapçidir <gülüyor> babamın mesleği dolayısıyla <gülüyor> Türkiye'nin dört bir tarafında bulunduk <gülüyor> ne iş yapıyordu babamız rapçi <gülüyor> Aa, rapçinin gitti, de eski tadı yok gördüm ben BVC'de e, bir şey olmuş. Ne olmuş? E, personelin muz yemesi yasaklanmış. Yayında mı? E, yok ya, yayında değil. Bir e, kadın çalışanın e, muz alerjisi varmış. Evet. Ondan sonra niye kadın çalışan diye belirtilmiş, onu bilmiyorum. Ama bir işte bir çalışanın alerjisi olduğu için e, muz yeme tamamen yasakmış. Orada burada her tarafta ilanlar varmış BBC'nin binasının içinde. Muz, muz yeme, yeme, muz yeme. Yemeğin, muz yemein, muz diye e, ve. Ee, bu çalışan kişi kendisi asmış oraya buraya. de öyle her tarafa ilan asmak... <gülüyor> serbest mi yani Müdüre imzalatırsan her yere serbest. <gülüyor> Müdürden imzalatır. E kafadan mı asmış? Kafadan asmış ya. Muz beni öldürebilir lütfen demiş. Lütfen biraz dikkatli olur musunuz demiş. Ondan sonra ve inanır mısınız çocuklar? Bir lokma. <gülüyor> Herkes buna uyuyor. Neden? Peki orada mesela de gebe bir kadın var. Evet. Canı muz istedi. <gülüyor> Bakın şimdi tatlı olarak muz istedi. Ne yiyecek bu kadın? çıksın dışarıda yasın canım ona da hiç hayatınız boyunca yemeğin demiyor da gösteri gösteri. Zaten muz dediğin öyle herkesin karşısında yenecek bir meyve değildir diye. Zaten evet Biliriz ben, biz yani. Bir de görsel canı olarak canım şeydir. alerjisi herhalde şeydir ya. ya. Canı da çeker başkasın. Orada hiç alerjisi olmayan da olsa sen getirip orada herkese aa bizim durumumuz iyi muz alıyoruz siktir diye yememen lazım. Ya da böyle böyle işte beraber. Allah'tan ge gebe değilsin ya. Yemin ediyorum Allah'tan gebe değilsin ya. Teşekkür ederim öğlecek <gülüyor> Niye gebe de var? Yani canım bir şey çekiyor olsa, evet yani normalde de Benim de canım. Pek çok şey der çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> gebe olmasa gebe olmasa gibi, Bu canı her şeyi çekemem. Ne satayım. pis adammış ya vallahi bile. <gülüyor> Modern <buzlarımız> iyidir <gülüyor> Vallahi rahatsız olurdum ya. Benim canım öyle mus falan da çekmiyor. Mesela pastırma çekiyor şimdi burada olsa ben dilim dilim yerim Kusura bakmayın kendime kadar di. Vallahi şimdi ona da canım çekti ha. Ya sabahları şurada güzel bir so soframızı kursak. Muzuyla, pastırmasıyla. Baya erken gelmemiz lazım o zaman Fahit. <gülüyor> yani ne yalan söyleyeyim. Baya bir erken gelmemiz lazım. Saat 10'da şey anonsu yapmak istemiyorum. Evet çayımızda sevgi <gülüyor> dinleyiciler 2 <gülüyor> <İki> dakikaya demleniyor. <gülüyor> Siz size iyi günler diliyoruz. Biz kahvaltıya oturuyoruz. Ay. Ee başka son bir, iki, bir tane daha bir şey verelim de son gidelim. bir şey, evet. şey vererek de. Bir oktay. Verelim. Mesela açıklamalar geçiyoruz. Milyoner biz uğruna ölüyor lordu. Geçiyoruz. Yanlışlıkla lotodan 2.9 milyon TL Onu çıktı. anlamadım. Yanlışlıkla nereden nasıl çıkıyor ya? Uğurlu rakamlarını oynayacağını yanlış rakamlara mı oynamış? Oku okuyayım mı ben? Okur musun? Ben de o haberi okudum da anlamadım yani. Hem Sama güldüm Anlamadığımız hem... çok şey oldu dikkat ederseniz. <gülüyor> <gülüyor> Galli Claire McManus parantez içinde. 35, 30. Ve <gülüyor> ve partneri Skalt... Bir arkadaşlarından kendiri için de verdi. Onun rakamı senin. nedir abi hocam? Bir dakika atla <gülüyor> Onun yok ya. Onu yazmamışlar. Yancı galiba o. Esas e, hanefi. Evet doğru. E, bir arkadaşlarından kendiri için kazı kazan almasın istemiş. İyi buraya kadar. Ancak biz. arkadaşları yanlışlıkla 9 Avrupa ülkesinde haftada iki kez çekilişi yapılan Euro Millions adlı loto kuponu almış. Ondan sonra o. o Ay siz kazı kazan mı demiştiniz diye de kuponu mu vermiş? ne kadar iğrenç konuşuyorum <gülüyor> <gülüyor> ve e, bu kupona 1 milyon sterlin ikramiye e, isabet edince e, biz genelde kazı kazan oynuyoruz ve loto kuponu doldurmuyoruz demişler ne kadar sıkıcı bir şey polis çağırsa <gülüyor> <şihaşları diye gülüyor> <oldu. gülüyor> bizim bildiğimiz o yapılması lazım evet ikramiye çıkan kişinin Değil polis mi? çağırıp götürülmesi lazım. Ve baygınlık geçiyor. broşürlerini yani. bastıralım zaten. İkramiye çıktığında yapılacak. İlk yapılacaklar listesi. Bu bir tane fotoğraf için bir tane büyük şey veriyorlar ya. Çek. Çek. Ee, Onu kim getiriyor da fotoğraf çekti? Gazetecilerde var mı öyle bir şey? Matboz. Piyangonun hazır vardır o. Büyük olan. Karton Tabii. olan. Ne uğraşacak abi? Milli piyangoda var mıdır öyle bir şey? Yoktur ya. O zaman yoktur sevgili. Çek. Çek şeklinde. Çek. Yarın sabah görüşmek için şimdi huzurlarımızdan <gülüyor> ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Başka bir nedeni yok. Yeah,